Maturidilik nedir? Türkler biliyorsunuz maturidi olduklarına iddia ediyorlar. Bu maturidilik nedir? İnançları, akideleri nasıl nasıldır? İnançlarını, akidelerini nereden almışlar? Bunları maturidilerin kendi kaynak kitaplarından beyan edeceğiz inşallah. Fakat ondan önce Ehlü sünnet ve'l cemaatın sahabe, peygamberin ashabın, tabiinin ve onları takip edenlerin inanç esasları nedir? İnançlarını nereden alırlar? Önce onu beyan edelim ki daha sonra Maturidilerin bazı yanlışlarını anlayasınız. Bundan dolayı diyorum ki Elhamdülillah salat ve selam Allah'a ve aleyh ve sallallahu alaihi ve sallamın aleyh ve sallamın aleyh ve sallamın aleyh ve sallamın aleyh ve sallamın aleyh ve sünnet vel cemaati tarif ederken der ki Bir kişi sallamın aleyh ve sallamın olamaz ve ki Ehl-i sünnet vel cemaati bilene kadar ve Kur'an ve sünneti kendi aklına, kendi siyasetine, kendi görüşüne, kendi zevkine takdim etmeyene, takdim edene, etmeyene kadar kişi ehl-i sünnetten olamaz. Yani Kur'an ve sünnet geldiği zaman sen Kur'an ve sünneti kendi görüşüne, kendi siyasetine, kendi e, düşüncene, kendi zevkine Kur'an ve sünneti öne geçirmediği müddetçe ehli sünnet vel cemaat olamazsın. Dolayısıyla kim sünneti imam olarak kabul ederse, önder olarak kabul ederse ve sünnetin kendisine yol gösterici olarak kabul ederse o kişi ehli sünnet vel cemaatten ol ol olmuş olur. Fakat aksi takdirde kim sünneti kendi aklını aklına kıyas ederse yani ben sünneti peygamberden gelen bir inancı önce kendi aklıma bir danışayım. Aklım kabul ederse ederim. Aklım kabul etmezse etmem derse veya kendi zevkine danışırsa veya kendi görüşüne danışırsa o kişi ehli sünnet vel cemaat'ten olmuş olmaz. Dolayısıyla kardeşler İbn-i Kayyum Teala kısacası şöyle demek istiyor. Kur'an ve sünnetten bir şey geldiği zaman sen onu duydun ve itaat ettim demen gerekir. Bazı insanlar gibi Kur'an ve sünnetten bir şey geldiği zaman ben önce bu Kur'an ve sünneti kendi imamıma, kendi liderime, kendi görüşüme bir bakayım. Kendi görüşüme uyarsa, liderime uyarsa kabul ederim, uymazsa kabul etmem dediğin zaman ehl-i sünnet vel cemaatten çıkmış olursun. Çünkü Ehli Sünnet ve Cemaat'te kaynak kaynak Kur'an ve sünnettir. Bunun dışında kimsenin sözü hiçbir kimsenin sözü delil değildir. Peki Ehli Sünnet ve Cemaat'ın sıfatları nedir? Nasıl anlayacağız kim Ehli Sünnet'ten, kim Ehli Sünnet'ten değil? Birincisi Ehli Sünnet ve Cemaat akidesini, inancını Kur'an ve sünnetten alır ve ehli sünnet ve cemaatın icma ettiği meselelerden alır. Yani icmadan alır. Dolayısıyla inançlarını Kur'an ve sünnet ve icmaya bina ederler. Ve Kur'an ve sünnete tabi olurlar. Aynı şekilde nasıl ki ehli sünnet Allah'a yaklaşmak için ibadet etmek için kendi kendi kafasına göre ibadet etmez. Sen Allah'a ibadet etmek için kendi kafana göre ibadet edebilir misin? Birisi derse ki ben yuvarlanarak Allah'a ibadet edeceğim. Kabul olunur mu? Olunmaz. Aynı şekilde Allah'a iman etmede, Allah'a itikat etmede, inançta da kendi kafana göre Allah'a itikat edemezsin, iman edemezsin. Bilakis bu itikadı da, bu imanı da Kur'an ve sünnetten ve sahabenin anladığı şekilde anlaman gerekir. Kendi kafana göre anlamaya çalışırsan anlamaya çalışırsan belki de dalalet ve sapıklığa düşmüş olursun. Bundan dolayı ehl-i sünnet ve cemaatin inancını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize beyan etti. Ve Peygamberden de Peygamberin ashabı öğrendi Peygamberden bu inancı ve bu ashab Peygamberin ashabı kendilerinden sonraki gelen insanlara bu inancı, bu inancı bıraktılar. Dolayısıyla şunu demek istiyorum. Bir insan Allah'a nasıl iman edecek? Peygamber'e nasıl iman edecek? İslam'a nasıl iman edecek? Bunu kimse kendi kafasına göre be beyan edemez, belli edemez. Bilakis bu bize belirtilmiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize anlatmış. Ondan da sahabe almış. Sahabede tabiini anlatmış. Ve ta öyle o silsileyle bize kadar gelmiştir. Biz de o silsileye göre inanç, e, imamımız, önderimiz, peygamber ve ashabı olarak kabul ederiz. Dolayısıyla kim herhangi bir zamanda, herhangi bir mekanda yeni bir şey çıkartırsa, yeni bir inanç çıkartırsa, bu, bu bunun manası şudur ki yeni bir şey çıkarttığından dolayı Sahabeden gelmedi. Çünkü yeni bir şey çıkardı. Kendi kafasına göre. Bu inanç sapıktır ve dalalet ve sapıklıktır. Ve Allah katında makbul değildir. Bilakis sen inancını ta Sahabiye kadar dayandırman gerekir. Dolayısıyla İslam hakkında bir şey dediğin zaman, Allah ve Resulü hakkında bir şey dediğin zaman bunu, bu dediğin şeyi Kur'an sünnete ve sahabeye dayandırabiliyorsan, ispat ediyorsan Ha, o zaman doğru yoldasın. Yok dayandıramıyorsan, ispat edemiyorsan bu demek ki sen kendi kafana göre bir şeyler çıkardın. Veya kendi liderine uydun. Veya daha sonraki gelen bazı insanların çıkardığı inançlı oldun. Ki bu ehli sünnet ve cemaat itikadı, itikade değildir. Bundan dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muatta Malik Malik'te geçtiği gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Terektu fikum emreyni Size iki şey bıraktım. لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَكُمَا بَعْدَهُمَا ma تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا Eğer o iki şeye sımsıkı yapışırsanız hiçbir zaman sapıklığa uğramazsınız. O da Allah'ın kitabı ve benim sünnetim diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Aynı şekilde Allah'ın kitabı ve Peygamber'in sünnetine uymak gerek. Ancak herkes Kur'an ve sünnete uyduğunu iddia etmektedir. Her bütün cemaatler ben Kur'an ve sünnete uyuyorum demektedir. Fakat ehli sünnet ile o cemaatlerin arasındaki fark ne nasıl anlayacağız? O farkı da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize beyan etmiş. Peygamberimiz demiş ki: Kur'an ve sünneti benim ashabım nasıl anladıysa, onlar Kur'an ve sünneti nasıl yaşadıysa, nasıl inanmışlarsa siz de Kur'an ve sünneti öyle inanın. Bu şekilde olursanız dosdoğru yoldan Ayrılmazsınız. Bundan dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Arbab bin Sariye'nin hadisinde şöyle buyuruyor. İnnehu men ya'ish minkum feseyra ihtilafen katira. Benden sonra yaşayacak olursanız çokça ayrılıklar göreceksiniz, ihtilaflar göreceksiniz. Bu ayrılıklar olduğu zaman fealeykum bi sunneti ve sunnetil hulefai'r raşidin mehdiyyin min ba'di. Eğer böyle olursa benim sünnetime ve hulafayirraşidinin sünnetine sımsıkı yapışın. Azı dişiniz ile ona ısırın. Ve iyâkum hu muhdesatül umur. Sonra peygamber diyor ki dine sonradan sokulan yeni şeylerden de sakının. Yani şunu demek istiyor. Siz size bırakılan Kur'an ve sünnete uyun. Bu Kur'an ve sünnetin Raşidin ashab gibi anlamaya çalışın. Ve yeni inançtan sakının. Dine yeni sokulan şeylerden kaçının. Çünkü Peygamber diyor ki dine yeni sokulan her şey bidattır. Her bidat dalalet ve sapıklıktır. Her sapıklık ise, ise ateştedir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bundan dolayı Allahü Teala aynı şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize ashabına uymamızı emrettiği gibi aynı şekilde Allahü Teala da Kur'an-ı Kerim'de Peygamberin ashabına uymasını emretti bize. Ve şöyle dedi. <gülüyor> ve vel ansar, anhum an. <gülüyor> Muhacir ve ensardan gelenler ve onları takip edenler. Yani sahabeyi takip edenler. Onları iyilikle takip edenler. işte Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuştur. Dolayısıyla sen sahabeyi muhacir ve ensarı takip ettiğin zaman, onlar gibi inanmaya çalıştığın zaman Allahü Teala sende razı olur. Bunun mefhumu eğer onlar gibi anlamazsan Allah senden, Allah sende razı olmaz. Başka ayette Allahü Teala buyuruyor ki, فَاِنْ اٰمَنُوا بِمِث۪ي مَا اٰمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهْ تَدَوُ Eğer sizden sonraki gelenler, Kur'an inerken diyor ki sizden sonraki gelenler, yani sahabeye hitap ediyor. Diyor ki eğer sizden sonraki gelenler, sizin gibi iman eders ederlerse hidayet bulmuşlardır. Sizin gibi iman ederlerse hidayet bulmuşlardır. Dolayısıyla sahabe gibi iman etmeyen hidayet hidayet bulmamıştır. Başka ayette de Allah-u Teala şöyle buyuruyor: "Oman yuşaqı al-Rasul min بعد ما تبين له الهدى ويتتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وسات مصيرة. Kim kendisine hidayet belli olduktan sonra peygambere muhalefet ederse, ona uymazsa, ve yettebi gayre sebilin müminin, ve müminlerin yolundan ayrılırsa, buradaki müminler kimdir? Kur'an o zaman kime indi? Sahabe. dolayısıyla sahabenin yolundan ayrılırsa, onu gittiği yerde bırakırız. Ve nuslihi cehennem, cehenneme atarız, vesayet, masir o. Ne kötü, ne kötü bir Yerdir buyuruyor Allah-u Teala. Bundan dolayı sahabede Abdullah İbni Mesud radıyallahu teala anhu şöyledir. Allah-u Teala insanların kalbine baktı ve bu kalplerin en hayırlısını Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kalbini gördü. Ve onu peygamber olarak seçti. Sonra yine insanların kalbine baktı ve bu kalplerin en hayırlısı Peygamberin ashabının kalbini gördü ve onları Muhammed'e ashab ve arkadaş olarak seçti. Bundan dolayı İbn Mesud radıyallahu teala diyor ki: "Femen kana muqtadiyen felyectedi bihim." Kim birisine uymak istiyorsa, birisini lider kabul etmek istiyorsa o kişi şüphesiz ki peygamberin ashabına uysun ve onları lider olarak kabul etsin buyuruyor. Radiyallahu teala anhum. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i Mesud'un hadisinde olduğu gibi kumun üzerine bir çizgi çiziyor. Diyor ki bu çizgi benim yolum. Sonra çizginin yanlarına başka çizgiler çiziyor. Çizginin yanına başka çizgiler çiziyor. Ve diyor ki bu çizgiler de şeytanın yolları. Ve her çizginin başında şeytan var kendi yoluna davet ediyor. Sonra şu ayeti okuyur. وَاَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَق۪يمًا فَتَّبِعُواهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَب۪يلِ Bu benim dosdoğru yolumdur. Bu yoluma uyun. Diğer yollara uymayın ki sapıklığa düşmez, düşmeyesiniz. Dolayısıyla cennete götüren bir yol vardır kardeşler. O yolda ne benim babamın yolu, ne benim liderimin yolu, ne de başkasının yolu, ne Muhammed İbn-i yolu, ne İbni Teymiye'nin yolu ne de Ahmet İbni Hanbel'in yolu. Bu, bu yolu onlar çizmedi. Bilakis kim çizdi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı çizdi. Dolayısıyla bize düşen lider olarak peygamber ve ashabını kabul etmektir. O yolda dosdoğru gitmektir. Yoksa şu hocayı, bu hocayı, bu benim liderim, bu ne derse dersin ben yaparım. Ne, ne yederse ben yapmam, onun için severim, onun için buğz ederim. Bu İslam'da bu yok. İslam'da Allah için sevmek var, peygamberi için sevmek var, onlar için de buğz etmek vardır. Bundan dolayı Ebu Hanife Rahimullahi Teala der ki Mel emru illa ma jâe bihi'l-kur'ân ve da'a ileyhi'l-nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bize düşen Ebu Hanife diyor ki bize düşen Kur'an'a uymak ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uymak ve peygamberin ashabına uymaktır. Sonra diyor ki bunun dışında bunun dışındaki yollar bu üçünün dışındaki yollar fe mubtedan muhdes bidat ve sonradan çıkmış yollardır ve sapıklıktır diyor Ebu Hanife rahimeullah teala. Yine Ebu Hanifeye soruluyor. Diyorlar ki Ebu Hanife ma taqulu fima ahdathun nas min min el kalam fi el arad İnsanların arad, cisim, cevher Hayyiz gibi felsefi istilahlar, felsefi terimlere çıkardığına ne diyorsun diyor. Çünkü bu gibi terimleri, istilahları kelamcılar, eşariler, maturidiler, muteziler, cehmiye çıkardı. Diyor ki bu gibi sözlere ne diyorsun diyorlar Ebu Hanife'ye. Diyor ki makalatul felasife bunlar hepsi felsefecilerin sözledir sözleridir. Aleyke bil eser sünnete uy. Ve tarikates selef ve selefin yoluna selef denildiği zaman sahabe ve tabiin kastediliyor Sahabe ve teabinin yoluna uy ve iyâke ve kulle muhdeseh ve dine sonradan çıkmış yeni şeylerden kaçın çünkü her yenilik bidattır diyor Ebu Hanife rahimullahu teala. Aynı şekilde İmam Ahmet de diyor ki usulü sünneti indene bizim inancımız, sünnetimiz, sünnete uymamız... Temesku bi ma kana ashabu Peygamberin ashabı neye yapışmışsa ona yapışmaktır ve onlara ittiba etmektir. Onlara uymaktır ve terkül bid' ve dinde sonradan çıkan ibadetler olsun, inançlar olsun bid'atları terk etmektir. Dolayısıyla kardeşler anladığımız gibi dinde sen kendi kafana göre bir inanç çıkartamazsın. Bir grup çıksa dese ki ben yeni bir inanç çıkardım, yeni bir grup çıkardım, bizim inancımız şöyle, ne demiş olur, şunu demiş olur, bundan önceki insanların hepsi bu hakkı, bu doğruyu bilmiyordu, biz geldik ve bu doğruyu bulduk demektir ki bu dalalet ve sapıklıktır. Çünkü doğruluk, doğru inanç ta peygamberden bu zamana kadar gelmiştir. Bu doğru inanca inanan bir grup insan gelmiştir ve kıyamete kadar da devam edecektir. Peygamberin dediği gibi la tezaallu taifetin min ummeti hak. Ümmetimden bir taife, bir grup her zaman hak üzerine olacak. Ta ki kıyamete kadar. Dolayısıyla bir kişi yeni bir inanç çıkardığı zaman şunu demiş olur. Bu yeni inanç doğrudur, haktır. Bundan önceki insanlar bu hakkı bilmiyordu. Ben hakkı biliyorum. Demek ki hak senin zamanında çıktı. Ta peygamberden bu kadar bu hakkı bilen yoktu ki bu da şüphesiz ki yanlıştır. Çünkü peygamber diyor ki o zamandan kıyamete kadar bir grup insan her zaman hak üzerine hak üzerine olacak diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Ebu'l Hasan eşari diyor ki Ebu'l Hasan eşari şu an bildiğiniz Eş'arilik mezhebinin inancının imamı ebul Hasan el-Eşari kendisi ilk önce mutezile inancından, sonradan mutezileyi bırakıyor ve kendi ekolunu, mutezileden etkilenmiş bir ekolunu, bir mezhebini, bir düşüncesini kuruyor. Bak yeni bir şey kuruyor görüyorsunuz. Biz ne dedik yeni bir şey her zaman sapıklıktır. Yeni bir ekolunu kuruyor ve bu ekolda, bu mezhepte akla bina ediyor. Aklım kabul edeni alırım, kabul etmeyeni almam diye böyle bir inanca e, sahip oluyor. Hayatın sonlarına doğru bu inançtan da tövbe ediyor, vazgeçiyor ve selefin inancına tabi oluyor. Sahabenin ta ve tabinin inancına inancına sahip oluyor. E, diğer inançlarından tövbe ediyor. Ve bunu beyan etmek için de el-ibaneh fi usulü diyane isimli kitabını yazıyor ki bu kitap e, mutbu basılmış ve şu an mevcut. Dolayısıyla e, ebul Hasan el Eşari selef inancına sahip oluyor. Bu zamandaki Eşari'ler Eşari'ye uyduğumuz dedi. İmam Eşari'ye uydu, uyuyoruz dedi denilen Eşari'ler aslında İmam Eşari'ye uymuyorlar. Çünkü İmam Eşari kendi inancından tövbe etti. Bundan dolayı diyor ki El-Ibane isimli kitabında ebul Hasan el Eşari diyor ki kavluna l'lezine نقول bi diyor önce Mutezile'yi anlatıyor. Kulabiyeyi anlatıyor, felsefecileri anlatıyor. Sonra bir soru soruyor. Diyor ki peki bütün bunları reddettiniz siz. Neye inanıyorsunuz? Bunları reddettiniz. Sizin inancınız ne? Bize açıkla. Kendi kendine soru soruyor. Diyor ki bizim inancımız inandığımız inanç ettemesuku bir <gülüyor> kitabi rabbinak. Rabbimizin kitabına uymaktır. Ve sünneti nebiyyine Peygamberimizin sünnetine uymaktır. Ve bime yani sahabete ve tabi'in ve sahabe ve tabi'nin inancına uymaktır diyor. Rahimullah Teala. Dolayısıyla kardeşler ehli Sünnet sünneti ve cemaatin birinci e, sıfatı birinci sıfatı inançlarını kendi kafalarına göre belli etmezler. Ve inançlarını kendi liderleri kendi grubundan dolayı almazlar. İnançlarını Kur'an ve sünnetten sahabeni ve sahabeden alırlar. Ve inançlarını Kur'an, sünnete ve sahabeye dayandırırlar. Birisi dayandıramıyorsa bir şey, bir söz söylüyorsun, delilin ne dediğin zaman bilmiyorum, dayandıramıyorsa, bul ki, bil ki bu kişi dinde yeni bir şey çıkarmıştır ve sapıklığa girmiştir. Dolayısıyla birinci inançları, sıfatları Kur'an ve sünnet ve sahabeye, sahabeden alırlar inançlardan. İkinci sıfatları ehli Sünnet'in derler ki Kur'an ve Sünnet'te geçen bütün deliller, bütün naslar selim bir akla uyar. Selim bir akla, sağlıklı bir akla e, sağlıklı bir akıl ile çatışmaz. Dolayısıyla Kur'an ve Sünnet'te bir şey geçiyorsa Mecburen o selim, sağlıklı bir akla uyar. Akla uymuyorsa, bizim aklımız onu kabul etmiyorsa, ya bizim aklımızda bir problem var, sen yanlış anladın, ya sen onu yanlış anladın, veya da o aldığın hadis zayıftır veya uydurmadır, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözü değildir. Dolayısıyla aklın ermiyorsa bir şeye, Kur'an ve sünnetten ise ve sünnette sahih bir sünnet ise e, ümmet kabul etmiş ise sen kendi aklın uymuyor diye hemen o hadisi veya ayeti terk ediyorum deme. Çünkü sapıklığa düşersin. O zaman senin aklında problem var. Nasıl bir aklında problem var? Demek ki senin ilmin yok. İlmin az, ilmin kıt. Sen onu anlayamıyorsun. Ana ancak onu sen ilim ehline sorduğun zaman Alimlere sorduğum zaman alimler o hadisleri, o ayetleri anlamışlar. Bunun içinde muhtelif el hadis diye bir ilim var. Bu ilim güya sünnette birbirine çatışmış gibi görünen hadisleri aslında çatışmadığını beyan ediyor bize. Yani senin yanlış anladığını beyan ediyor yoksa aslında hiçbir zaman sünnet ve ayet birbiriyle çatışmaz çünkü bunlar Allahu Teala'dan gelmektedir. Bundan dolayı ilim ehli birçok kitap yazmıştır. Mushkilul Aser işte İbn Kuteybe Kuteyben'in Muhteliful Hadis gibi birçok eserler yazmıştır. Dolayısıyla bize düşen bir şey anlamıyorsak bunu ilim ehline sormak ve araştırmaktır. Ha bunun bunu niye diyorum? Çünkü bidat ehli sapık insanlar kendi akıllarına bir hadis uymadığı zaman diyorlar ki ben bu hadisi kabul etmem. Çünkü benim aklıma aklıma uymuyor diye hadisi reddediyorlar ve kabul etmiyorlar. Ehli sünnet ve cemaatın diğer bir diğer bir sıfatı ise kardeşler Kur'an ve sünnette geçen bütün naslara iman ederler ve derler ki derler ki bunlar bizim Rabbimizden bunları duyduk ve itaat ettik derler. Bu hadisler isterse mutevatir hadisler olsun İsterse ahad hadisler olsun, mütevâtir olmayan hadisler olsun. mutevatir ahad ne olduğunu biliyor musunuz? Mütevâtir demek bir grup yalan söylemesi mümkün olmayan bir grubun aynı şekilde yani yalan söylemesi mümkün olmayan şu kadar insan yalan söyleyebilir mi? Söyleyemez. Mümkün değil yani. Bir kişi belki yalan söyleyebilir ama bu kadar insan hepsi bir şey söylüyor. Demek ki bu bu doğru bir şey. Yalan yalan değildir. Bu grup insanın aynı şekilde o hadisi yalan söylemesi mümkün olmayan diğer gruptan almış. O grup diğer gruptan almış. Ta ki peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kadar bu ulaşmış. Buna mu'tevatir deniliyor. Ahad hadis ise bir kişi bir kişiden almış. O da ondan ta peygambere kadar gelmiş. Veya iki kişi iki kişi. Ehl-i vel cemaat peygambere kadar giden ve sahih olan İlim ehlinin sahih kabul ettiği bütün hadisleri kabul ederler. Ve buna iman ederler. Bunu niye diyorum? Çünkü bidat ehli, mutezile, cehmiye gibi ve onlara uyanlar derler ki biz mutevatır olmayan hadisleri biz kabul etmeyiz. Bizim aklımıza uymuyor. Biz bunları kabul etmeyiz diye hadis kabul etmemezlik yaparlar. Ki bu da e, bidat ehlinin alametidir. Zira Ebu Muzaffer Sem'ani Ehl-i Sünnet'in büyük imamlarından der ki haber yani hadis Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden bize kadar ulaşmışsa ve bunu rivayet eden raviler sika güvenilir ise ve hepsi birbirinden halef seleften almışsa bu hadisi ta ki Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kadar ve ümmeti bu hadisi kabul etmişse biz buna iman ederiz. Bunun peygamber olduğundan geldiğine iman ederiz. Ancak hadisleri kabul etmeyen insanlara geldiği zaman, ahad hadisleri kabul etmeyenlere gel geldiği zaman فهوى şey'ün ihtera'ahul mu'tezile Mu'tezile fırkasının çıkardığı bir inançtır. Mu'tezile ve kaderiyenin çıkardığı bir inançtır. Çünkü ahad hadisleri kabul etmemeyi ilk önce mu'tezile çıkardı. Mu'tezile ise daha sonradan Hasan el Basri rahimullahu teala'nın zamanda çıkan bir grup. Bu grup Vasili ibn denilen bir şahıs çıkarıyor, insanlardan ayrılıyor, itizal ediyor ve kendi inancını kuruyor. O kendi inancının, mutezile inancının bazı esasları vardır. Bu esaslardan bir tanesi akıl Kur'an ve sünnetten öne geçer. Kur'an ve sünneti aldığımız zaman önce aklımıza bir danışırız. Aklımıza uyuyorsa kabul ederiz. Uymuyorsa hadisi reddederiz. Ahat hadis deriz, kabul etmeyiz. Kur'an aklımıza uymuyorsa o zaman deriz ki bu Kur'an Allah'ın kastı böyle değil, kastı şu. Aklımıza uyar şekilde yaparız. Bu da mutezilenin görüşü. Sapık bir görüş bu. Tabii ki Çünkü sonradan ortaya çıkmış aklını Kur'an ve sünneti öne geçiriyor. dolayısıyla bu inancı, hadisleri kabul etmeme inancı ilk önce Mutezile'den çıkmıştır. Ehli sünnet ve cemaat'ın diğer bir sıfatı ise kardeşler Ehli sünnet ve cemaat der ki Kur'an ve sünnette geçen bütün Allahu Teala'nın bütün sıfatlarını kabul ederiz. Ve manalarını biliriz. Hakikatını biliriz. Ancak bu sıfatları mahlukatın, yaratılmışların sıfatlarına benzetmeyiz. ehl sünnetin inancı bu. Yani, derler ki Kur'an ve sünnette Allah'ın sıfatları geçiyor değil mi? Allah'ın sıfatlarından bir tanesi Allah rahmet eder, Allah gazap eder, kızar. Allah sünnette geçtiği gibi... İşte gecenin üçte ikisi geçtiği zaman dünya semasına iner. Allah hadiste geçtiği gibi gülümser. Allah eli vardır. Allah arşın üstündedir. Allah affedicidir. Bütün bunlar Allahü Teala'nın kendisine yakışır bir şekilde yüzü vardır. Bütün bu sıfatlar Kur'an ve sünnette geçiyor. Fakat ehl-i sünnet ve cemaat bütün bunları kabul eder. Der ki Kur'an ve sünnette geçmişse başımın üzerine. Ancak ehl sünnet der ki ancak bu sıfatlar bizim sıfatımıza benzemez. Bize benzemez. Allah bilir bunun nasıl olduğunu. Allah kızar değil mi? Sünnette, Kur'an ve sünnette geçiyor. Allah buhz eder. Kızar. Fakat bizim kızmamız gibi. Mi? Haşa bizim kızmamız gibi değildir. Allah'a yakışır bir şekilde kızmaktır. Biz bilemeyiz nasıllığını. Ancak Allah bilir. Allahü Teala'nın eli var, iki eli var. Sünnette geçtiği gibi, Kur'an'da geçtiği gibi. Biz buna iman ederiz. Ancak diyebilir miyiz biz onun eli bizim elimiz gibi? Bunu diyen insan kafir olur, dinden çıkar. Deriz ki o Allah'a yakışır bir şekilde. Bunu biz bilemeyiz. Allah var dedi, iman ediyoruz. Ancak kesinlikle mahlukatın eline. Benzetmeyiz. Ancak o sıfatının nasıllığını ancak Allah bilir deriz. Ehl-i sünnet ve cemaatin inancı budur. Sonra bunu bir yaptıktan sonra böyle inandıktan sonra ehl-i sünnet derler ki, der ki Kur'an ve sünnette geçen bu sıfatların Kur'an ve sünnet Arapça inmiştir. Arapçada yet el demektir. Bunun manasını biliriz. Yet el demektir. Yüz demektir. İstiva arşın üstünde olmaktır. Nuzul işte inmek demektir. Allah dünya semasına inir. Bütün bunlar Arapça olduğundan dolayı biz manasını bunu bunu biliriz. Demeyiz ki manasını bilmiyoruz. Biliyoruz çünkü Arapça. Arapçayı biliyoruz biz. Bunu niye diyorum? Çünkü bidat ehli ehli sünnet olmayan insanlar ya derler ki hadisleri kabul etmezler ya da derler ki bu hadisleri kabul ediyoruz ancak bu hadislerin manasını bilmiyoruz biz. Yet nedir bilmiyorum. Tercüme edemem. Manası yok, bilemiyorum. Nasıl ki elif la mim manasını bilmiyorum. Aynı şekilde veç yüzün manasını bilmiyorum. Değil, manasını bilmemezlik yaparlar. Bu da bidet ehlinin alameti. Maturidi eşarilerin e, bazı inançları. ve da derler ki manasını biliyorum ancak işte yorumlarlar. Yorumlamaya kalkarlar. Derler ki elden maksat orada el geçiyor. Doğru ancak elden maksat kudrettir, güçtür. İşte yüzden maksat şudur. Bundan maksat budur. Kur'an'ı sanki bilmece gibi yaparlar. Yani sen birisine desen ki bana su ver desen. Sonra adam sana su getirse desen ki ben suyu kastetmemiştim. Et kastetmiştim. Nedir? Ne dersin? Çok gülünç olur değil mi? Dili, lügatı tahrif etmiş olursun. Bozulmuş olursun. Aynı şekilde bunların inancı da böyle. Kur'an'da normal Arapça olarak yet, el geçiyor. Ne anlarız biz? El, el anlarız. Sen daha niye diyorsun ki güç veya kuvvet? Bu ehli, e, bidat ehli. Peki bunu niye yapıyorlar? Bu yorumlamayı niye yapıyorlar? Çünkü ilk önce akıllarına danışıyorlar. Bak yine akıl her zaman önde. Diyorlar ki bakın ben aklıma danışıyorum. Allah'ın eli var desek o zaman bizim elimize benzetmiş oluruz. Bizim de elimiz var. Allah'ın da eli var. Ha benzettik. Ha, bu önce benzetiyorlar. Sonra bu benzetmeden kaçınmak için kurtulmak için diyorlar ki aman benzetmeye girdik bunu yorumlayalım. Yok Allah eli yok ya elden maksat işte kudrettir, nimettir. Bu yoruma gidiyorlar bu benzetmeden kaçınmak için. Fakat ehli sünnet de öyle değil. Ehli sünnet başta diyor ki Kur'an ve sünnette ne varsa başımın üzerine. Ancak biz de demeyiz ki el eldirdiği hemen benim elime benzeyecek değildir, değil mi? Allah'a yakışır bir şekilde Erval'dır. Onun nasıllığını ancak ancak Allah bilir. Nasıl ki mahluk yaratılmış arasındaki farenin eliyle farenin eli var diyoruz. Filin eli var diyoruz. Farenin eli var dediğin zaman farenin eli filin eline benziyor mu? Benzetmiş oluyor. Hiç kimsenin aklına böyle bir şey gelir mi? Gelmez. Nasıl ki mahlukat arasında benzemiyorsa Halik yaratanıyla mahlukun arasında benzememesi benzememesi daha evladır. Bundan dolayı Ehli sünnet bütün bu sıfatların manasını biliyor ve kabul ediyor ancak nasıllığını Allah'a havale ediyor. Nasıllığını bilmeyiz diyorlar. Bundan dolayı Allah Teala diyor ki: "İnna cealnahu Kur'anen Arabiyyen la'allekum ta'kilun." Biz Kur'an'ı Arapça olarak indirdik ki umulur ki akledersiniz, anlarsınız. Arapçadır. Başka bir dilde değildir. Dolayısıyla manasını biliyoruz. Peki bu hadislerin, bu sıfatlar hakkındaki hadislerin manası bilindiğine dair deliller nedir? Birkaç delil size anlatacağım. En açık olanlarından Ebu Davud Ebu Davud'da geçen veyahut da pardon Ahmet ve İbn-i Mace'de geçen ve Elbani'nin sahihlediği Ebu Rezi'nin hadisi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bu hadiste ''Dahika Rabbuna min kunuti ibadihi ve kurbeği Rabbiniz e, kullarına güldü, güldü diyor. Niçin güldü? Onlar Rablerinden ümit kesmişler halbuki Allah'ın rahmeti onlara çok yakın. Çok yakın olduğu halde ümidini kesmişler diye güldü diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra bunun üzerine Ebu Rezin diyor ki dedim ki ey Allah'ın Resulü Rabbimiz güler mi? Rabbimiz hiç güler mi dedim diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de dedi ki evet Rabbimiz güler. Sonra ben dedim ki diyor gülen bir Rabb'den hiçbir zaman gülen bir Rabb'den hiçbir zaman hayır kesilmez. İyilik kesilmez dedim diyor. Bu hadise baktığınız zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimiz güldü dedi diyor. Ebu Rezim bu sahabini diyor güldüğü. Güldü olarak anlıyor. Başka bir şey anlamıyor, manasını anlıyor. Ve soruyor Rabbimiz güler mi diyor. Demek ki manasını Ebu Rezin e, manasını anlamış. Peki bidat ehli bunu ne yapıyor? Bidat ehli hadise bakıyor diyor ki Rabbimiz güler. Ee, bunda bir problem var. Önce bir aklımıza bir danışalım. Aklını akıllarına bir danışıyorlar. Diyorlar ki güle, güldüğün zaman diyorlar işte kalpteki e, kan akışı daha hızlı gidiyor. İşte ağzın e, değişiyor. Ee, bu ise Allah böyle bir şey, haşa kalbi mi var işte kan, kan mı şeydir, ee, Allah bu şeyden e, münezzehtir. Böyle dersek Allah'ı insanlara benzetmiş oluruz. Dolayısıyla Allah gülmedi. Ya gülmeden maksat nedir? Ya hadisi kabul etmiyorlar dediğim gibi, ahattır değil. ve de diyorlar ki bu hadis tamam kabul ettik ama gülmeden maksat işte istedi değil. Ee, yorum yapıyorlar. Bu da bidat ehlinin alameti. Biz de diyoruz ki tamam Rabbimiz güldü diyoruz ama sana kim diyor? Onun gülmesi bizim gibi, bizim gülmemiz gibidir diyen kim sana? Tamam bizim gülmemiz böyle ancak Rabbimiz gülmesi ona yakışır bir şekilde. Onu, onu ancak Allah bilir. Sen başta benzetmeye kalkmazsan bu yorumu yapmazsın. Demek sen başta benzettin. Biz benzetmiyoruz. Aynı şekilde ee, Ebu Hureyre radiyallahu te'ala anhun hadisinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ayet okuyor. Şu ayeti okuyor. İnne allaha e, ve kana inne allaha semi'un basir. Ayetini okuyor. Rabbimiz semi'a duyucudur ve görücüdür. Ayetini okuyor. Sonra Ebu Hureyre diyor ki Peygamberimiz bu ayeti okuduğunda baktım ki Parmağını gözüne diğer parmağında kulağına işaret etti. Bir parmağını gözüne diğer parmağını kulağına işaret etti. Bu hadiste Ebu Davud Hakim ve İbn Habben sahiliyor bu hadise. Şimdi bu, bu hadise baktığımız zaman sahabe peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir ayet okurken ayetin manasını biliyor. Diyor ki görmek ve işitmek bundan dolayı kendi gözüne ve kulağına işaret ediyor. Buradaki işaretten maksat Allah'ın görmesi veya duyması kendisine benzettiğinden dolayı değil. Bilakis manası belli olduğundan dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey yapıyor. Yoksa haşa Allahu Teala'nın sıfatları görmesi, duyması bizim görmemiz ve duymamız gibi şüphesiz ki değildir. Bundan dolayı kardeşler yine Ebu Hanife'den bir örnek vereyim. Ebu Hanife Fıkhü'l-Ekber isimli kitabında diyor ki bu Sıqul Ekber isimli kitabı mevcut, e, basılmış, e, bulabilirsiniz. Diyor ki rahime teala la yusifullahu bi sifatil mahlukin ve gadabuhu ve teala hiçbir mahluka benzetilmez. Hiçbir yaratılmışa benzetilmez. Allah'ın kızması, razı olması Allah'ın sıfatlarından keyifsiz nasıllığını bilmediğimiz sıfatlardır manasını biliyoruz kızmakla razı olmak ancak nasıllığını bilmediğimiz e, sıfatlardandır. Sonra diyor ki: "Ve huve kavl ehli bu da ehli sünnetin inancıdır. Ve la şöyle denilmez. Gazabuhu uqubetu Allah'ın kazabından maksat, gazabından kızmasından maksat onun cezalandırılması demeyiz. Veridahu ve rızahu sevabı bunun razı olmasından maksat sevap vermesidir demeyiz. Bak yorumu tevhili Ebu Hanife inkar ediyor. Diyor ki bu sıfatlar Allah'ın iki sıfattır. Bellidir. ehl sünnet bunu olduğu gibi kabul eder. Bunu yorumlamaya gitmeyiz. Demeyiz ki Allah'ın gadabından maksat kızmasından maksat ceza vermesi veya razı olmasından maksat sevap vermesi demeyiz diyor Rahimullah Teala. Aynı şekilde Hanbel İbni ee, İshak diyor ki İmam Ahmet'e diyor ki yanzilu rabbuna kullu leylatin ila sema'i dunya. "Gultu la Allah hadiste geçiyor ki her her gün dünya semasına iniyor. Kendisine yakışıyor bir şekilde." Dedim ki Ahmed bin Hanbel'e "Nuzuluhu bi ilmihi ov bi evbima, Allah kendisi mi iniyor yoksa ilmi mi iniyor? İnmeden maksat onun ilmi mi iniyor? Nedir bu? Bunu anlamadım. Bunun üzerine İmam Ahmed rahimehullah teala dedi ki: "Uskut an hada, malik ve Uskut diyor ki sus diyor. Sana ne diyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu bunu bize bunu bize beyan etti. Hadis olduğu gibi olduğu gibi kabul et diyor İmam Ahmed ibn Hanbel İbn Battan'ın ibanesinde geçtiği gibi. Aynı şekilde hadis kitabı Tirmizi'yi biliyorsunuz. Tirmidî. Tirmidî'nin işte şey hadisinde kim Allah için sadaka verirse Allah onu eline alır ve büyültür. Bu hadisin Tirmidî'i bu hadiste altında şöyle bir ibare geçiyor. Tirmidî'nin kendi sözü. Diyor ki ennuzul ve nehvuhu bu gibi sıfatlar inme gibi el gibi bu gibi sıfatlar ehl-i sünnet vel cemaat. İşte isimler sayıyor. Sufyan-ı Sevriye, Sufyan-ı İbni Uyeyne, Ahmet-i Hanbel gibi bütün bu ehl-i sünnetin imamları kabul etmiştir. Ve emmel cehmiye sonra diyor ki cehmiye bu da sapık bir fırka. E, Allah'ın sıfatlarını inkar eden bir fırka. Feenkarat hadirri. Bütün bu rivayetleri, bu hadisleri kabul etmediler. inkar ettiler ve dediler ki hâda teşbih. Bunu kabul edersek bu Allah'a benzetmedir. Dolayısıyla kabul etmeyelim dediler diyor. Çünkü onlar ne zannediyor dediğim gibi ilk önce kendilerine benzetiyorlar sonra inkar ediyorlar. Teşbih kendileri teşbih yapıyor. Yine aynı şekilde kitaplara baktığınız zaman araştırdığınız zaman Taberi, İbni Huzeyme, İmam Şafii, Darimi, İmam Ahmet, Ebu Hanife bütün bu imamların, Ehl-i Sünnet'in bu imamların buna benzer sözlerini kitaplarda bulabilirsiniz. Aynı şekilde kardeşler ehli sünnet ve cemaatın sıfatlarından bir tanesi de Allahu Teala'nın sıfatları tevkididir. Yani Allah'ın sıfatlarını ancak biz Kur'an ve sünnetten öğreniriz. Kendi kafamıza göre Allah'ın şöyle sıfatı var, böyle sıfatı var kendi kafamıza göre kendi kafamıza göre demeyiz. Diyebilir miyiz Allah'ın burnu var? Diyemeyiz çünkü Kur'an ve sünnette geçmiyor. Bundan dolayı biz dururuz orada. Diyebilir miyiz haşa Allah'ın işte saçı var. Diyemeyiz. Niye? Çünkü biz inancımızı kendi kafamıza göre belirleyemeyiz. Kur'an ve sünnetten alırız. Dolayısıyla Allah'ın ne kadar sıfatı varsa Kur'an ve sünnette alırız. Bunun dışında kendi aklımıza göre, kendi felsefemize göre iman etmeye kalkmayız. ehl sünnetin başka bir sıfatı ise kardeşler, Allah-u Teala'nın ne kadar sıfatı varsa bu sıfatları mahlukatın, yaratılmışın sıfatlarına benzetmez. Benzetmezler. Temsil etmezler. Benzetmeye kalkmazlar. Veya tekiyf de etmezler. Yani kendi kafalarına göre şöyledir, böyledir şekil vermeye kalkmazlar. Ve Allahü Teala'nın şu ayetine iman ederler. Derler ki: "Leise kemislihi şey." Allah gibi hiçbir şey Yoktur ayetine iman ederler. O huve semî'ul basîr. O her şey görücü, duyucu ve e, e, ve görücüdür. Bir taraftan nasıllığını bilmeyiz, diğer taraftan Allah'ın sıfatlarını kabul ederiz. Bunu niye diyorum? Çünkü nasıl ki Allah'ın sıfatlarını inkar eden bir grup çıkmışsa, felsefeciler gibi, aynı şekilde bunun zıttına bir grup daha çıkmış. Bunlar da müşebbîhe. Bunlar da demiş ki Allah'ın sıfatları var Ancak, ve on, o sıfatlar bizim sıfatlarımıza benzer demişler. Zıt. Dolayısıyla Allah'a insana benzetmeye kalkmışlar. Demişler ki işte Hristiyanlar gibi Allah'ın yüzü var bizim yüzümüz gibi. Eli var bizim elimiz gibi. Bu da şüphesiz böyle iman eden, inanan ee, dinden çıkar. <gülüyor> Aynı şekilde kardeşler. Ehl-i Sünnet'in inançlarından, sıfatlarından bir tanesi de Ehl-i Sünnet ve Cemaat derler ki, der ki Allah'ın sıfatları Allah'ın zatı <gülüyor> Allah'ın zatı hakkında ne diyorsak, Allah'ın sıfatları hakkında da onu deriz. Bu bir kayda. Dikkat edin. Allah'ın zatı hakkında ne diyorsak, Allah'ın sıfatı hakkında da aynı şey deriz. Yani Allah'ın zatı var mı? Var. Yok diyen Allah yok demiş olur. Allah'ın zatı var değil mi? Peki bu zat bizim zatımız var mı? Biz mevcut muyuz? Bir şeyimiz var mı? Var. Bizim zat zat ismi olduğundan dolayı Allah'ın zatı ile bizim zatımız bir mi? Bir değil şüphesiz ki. O kendisine yakışır bir şekilde zatı var. Nasıl ki bunda böyle diyoruz aynı şekilde sıfatlarda da böyle de. Allah'ın sıfatlarda inkar edenlere sorarsan yorumlamaya Kalkanlara sorasın. Allah'ın sıfatı var mecbur diyecek ki var diyecek yok, yok diyemeyiz yoksa Allah yok demiş olur. Peki dersen ki bizim sıfatımız var mecbur var diyecek çünkü bizim de sıfatımız var. Diye Sonra sen diyeceksin ki peki sen benzettin teşbih ettin bak o zat bu da zat diyecek ki yok Allah'ın sıfatı var ama onun şekilde ona yakışır bir şekilde benim sıfat zatımda, bana yakışır bir şekilde de ki ona. Aynı şekilde Allah'ın sıfatları hakkında da böyle şeyde. Değil mi? Aynı nasıl diyorsan ki Allah'ın sıfatı kendisine yakışır, sıfatları da kendisine yakışır bir şekilde de. Dolayısıyla diyoruz ki Allah'ın sıfatını hakkında ne diyorsak sıfatlar hakkında da onu diyoruz. Aynı şekilde ehl Sünnet'in diğer bir kaydesi var. Derler ki Allah'ın bazı sıfatlarına ne dersek diğer sıfatlarına da aynı deriz. Ney? Neyi kastediyorlar? Şimdi eşariler, maturidileri ben size örnek vereyim. Eşariler Allah-u Teala'nın sadece yedi sıfatını kabul ederler. Maturidiler de Allah'ın sekiz sıfatını kabul ederler. Az sonra göreceğiz inşallah. Maturidilerin kabul ettiği sıfatlardan bir tanesi hayat. Allah'ın hayat, diri olması. Deriz ki onları. sen Allah'ın diri olma sıfatına im iman ediyorsun mu? Der ki iman ediyorum. Diri olmazsa nasıl yaratsın? mecbur iman ediyor. Peki derse, de, de ki ona... ...onun sıfatı diri olma. O diridir, tamam diri diyecek. Peki sen diri misin diyeceksin? Diyecek ki, evet ben de diriyim. Ölü değilim gördüğün gibi. De, de, sonra diyeceksin... ...Allah'a sen kendine benzettin. O da diri, sen de dirisin. Bir benzetme yaptın, teşbih yaptın. Diyecek ki aşağıya... ...onun diriliği kendisine yakışır bir şekilde. Onun diriliği hiçbir zaman ölmez... Benim diriliğimde bana yakışır. Ben ölücüyüm, faniyim, na, acizim, nakısım diyeceksin. Diyeceksin ki Allah'ın bu sıfatı hakkında bu dediğin şeyi aynı şekilde Allah'ın diğer sıfatlar hakkında da de. de ki Allah'ın eli var, yorumlamaya gitme. Ona yakışır bir şekilde. Biz bilmiyoruz nasıllığını. Ve diğer sıfatlar hakkında da böyledir. Dolayısıyla Ehl-i Sünnet diyor ki Allah'ın <gülüyor> zat hakkında ne diyorsan sıfatlar hakkında da aynı diyorsun... Aynı şekilde Allah'ın bazı sıfatlarına ne diyorsan diğer bazı sıfatlarına da aynı şey diyorsun diyor Ehli Sünnet ve'l Cemaat. Ehli Sünnet ve'l Cemaat'ın diğer bir eee ise kardeşler, <gülüyor> Ehli Sünnet ve'l Cemaat, e, Cemaat Allahu Teala'nın sıfatlarını, sıfatlarını mecaz demezler. Allah'ın sıfatları hakkında mecaz demezler. Mecaz ne demek? Kısacası anlatayım ki anlayasınız. Mecaz demek, bir lafzı, bir kelimeyi bir manadan çıkarıp diğer manaya sokmak mecaz denilir. Misal, size açıklayayım. Sen birisi şöyle bir söz kullandığın zaman, dediğin zaman, Allah şöyle bir şey dediğin zaman, ben elinde kılıç olan atın üstünde bir aslan gördüm. Elinde kılıç olan atın üstünde bir aslan gördüm dediğin zaman sen ne anlıyorsun buradan? Ha? Hayvan yani bir hayvan gördüm aslan Yok ne anlıyorsun kahraman birisini anlıyorsun. Yani aslandan maksat iki tane manası var birin cesaretli adam diğeri de e, normal hayvan bildiğimiz gibi. Ha işte bu hayvan normal hayvana hakikat manası diyorlar ikinci manada ya da cesaretli adamada mecaz diyorlar anlayabildiniz mi? Aynı şekilde e, sıfatlar hakkında da böyle diyorlar işte. Diyorlar ki bak el, hakiki manası el, diğer manası da kudret. O da mecaz manası diyorlar. Fahimtüm. Bu da Allah dolayısıyla Allah'ın sıfatları mecazdır diyorlar. Biz de diyoruz ki mecazın doğru olabilmesi için, mecazın doğru olabilmesi için dört tane şartı var. İlmehli bunda ittifak etmiştir. Birincisi birinci mana, ikinci mana alaka ve e, karine, delil. Birinci mana yani birinci mana aslan, hayvan. İkinci mana cesaretli insan, alaka da olması lazım. İşte bu cesaretli insan ile aslan arasındaki alaka nedir? Güç, cesarettir. Dolayısıyla o alaka olması lazım. Yoksa sen dersen ki atın üstünde bir ağaç gördüm. Ağaçla cesaretli adamın arasında bir alaka var mı? Yok. Bu alaka olmazsa mecaz batıl olmuş olur. Dolayısıyla alaka olması lazım. Bir de birinci manadan, hakiki manadan, ikinci manaya e, sarf eden, döndüren bir delil olması lazım. Fehmtum? Bu atın üstünde elindeki kılıç aslanda delil nedir? Bir Atın üstünde olması, iki elinde de kılıç olması. Bu delildir ki birinci mana değil de ikinci mana kastediliyor. Delil bulunması lazım. Şimdi Allahu Teala'nın sıfatları hakkında gelelim. El, eli örnek verelim, anlayasınız. El, birinci mana diyorlar, el. İkinci mana kudrettir. El ile kudret arasında bir alaka var mı? Var. Çünkü elinde güç var. Elinle güç yapıyor. Tamam bu alaka var. Peki elden mak elden maksat kudrettir diye, o manaya çeviren delil nedir? Dördüncü şart. Diyorlar ki deli, de, delil şudur. Eli e, işte bize el var dersen, gerçek el var dersen bizim elimize benzetmiş olursun. Teşbih yapmış olursun. Bu teşbih dolayı biz ikinci manaya çeviriyoruz derler. Biz de deriz ki hayır bu dördüncü şart uymuyor. Niye? Çünkü Allah'ın eli var dediğin zaman bizim elimize benzemek nereden çıktı? Bu teşbih yok ki. Bu sadece isim benzerliği yoksa nasıllığı keyfiyeti Allah bilir. Böyle bir benzerlik yok. Sen nasıl ki senin elin ile hayvanın eli birbirine benzemiyorsa aynı şekilde çünkü ikisinin manası da el ancak ikisi de benzemiyorsa aynı şekilde Allahü u Teala'nın eliyle bizim elimiz de benzemezsin. Dolayısıyla bu dördüncü şart ne olmuş oluyor? Yok olmuş oluyor. Dolayısıyla mecaz ortadan kalkmış oluyor Allah-u Teala'nın sıfatları hakkında. Anlayabildiniz mi? Dolayısıyla bu dördüncü şey olmadığından dolayı, şart olmadığından dolayı diyemeyiz Allah-u Teala'nın sıfatları mecazdır diyemeyiz. Bilakis Ehl-i Sünnet ve Cemaat Allah-u Teala'nın sıfatları hak, hakikattır. Manasını biliyoruz. Hakikat manasında anlıyoruz derler ki bu bir ikinci de böyle inandıklarına dair, hakikat olduğuna inandıklarına dair ehli sünnetin icması var. İcmayı da İbn-i Abdülberrahim et-temhid isimli kitabından nakleder. Yani sahabenin hiçbiri hiçbiri Allah'ın işte elinden maksat şudur, şu sıfandından maksat budur diye sahabenin hiçbirinde böyle bir tevhile yorumlamaya gittiğini göremezsin. Hiçbir zaman. Dolayısıyla anlıyoruz ki sahabe bu ayetleri bu hadisleri, bu sıfatları olduğu gibi anlamışlar. Tevil olsaydı, yorum olsaydı mecbur o, o, o rivayet bize doğru gelmesi lazım, lazım. Dolayısıyla gelmediğine göre anlıyoruz ki Arapça olduğu şekilde, hakikat olduğu gibi anlamışlar. Anladınız mı? Dolayısıyla el sünnete göre e, Allahü Teala'nın sıfatları.